Hallallahu Teala'ati te kitabil aziz, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya eyyühellezine amenette kullâhe, vel tenzûl nefsûl ma kaddemet ligadîm ve ettekullâh, inna allâhe habîrun bima ta'amelû. Sadakallâhu'l-azîm. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretlerinin tarafından nazil olan, ve Cibril-i Namus Ekber vasıtasıyla Habib-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem, indirilen, elimizde bulunan Habib-i Allah'ın ipi ve kelamı kadimi Kur'an-ı bunun her bir harfi binlerce manaya, yüz binlerce manaya hamildir. Her bir harfi kelimesi değil. Anlamaya izan gerek, irfan gerektir. Allah Teala kalp perdesini şak ederse birçok manaya aşina olabilirsiniz. İşin başı haktan korkmaktır ve veradır. Allah korkustur. Allah'tan ne kadar çok korkarsan o kadar sana Kur'an söyler. Her bir harfi söyler, her bir kelimesi söyler, her bir noktası söyler, her bir hareketi sana birçok haberler verir. Senin şöyle şöyle oturacağın dahi Kur'an'da kayıttır, kayıttır. Çünkü Cenab-ı Allah, وَلَا رَبِّهِنْ وَلَا يَا بِسِنْ فِي كِتَابِنْ Yaş ve kuru ne varsa Kur'an'dan bildirdik diyor Allah. Yaş ve kuru. وَلَا رَبِّهِنْ وَلَا يَا بِسِنْ اِلَّا فِي كِتَابِنْ مُبِينَ Apaş Anlamayı, Allah'la arayı yapmak lazım. Allah'la arayı yapmak lazım. Allah'la arayı iyi yapmak da birinci Allah'a zikretmektir. Yine kitab-ı haber verelim. Fezkürûni ezkürkür. <gülüyor> Beni zikrediniz, ben sizi zikredeyim diyor Allah. Zikir karşılıklı oluyor bu sebeb. Kul Allah'a zikretmeye başladı mı Allah da seni zikrediyor karşında seni. Mekanda münezzeh hazarak. Estağfurullah. İstiğfar ve ediyorsun, afile seni zikrediyor. İsteyerek ediyorsun, o vererek seni zikrediyor. Sonra yürüyerek gidiyorsun, o sana koşarak geliyor. Hiçbir kul Allah desin de o da mahrum dönsün, buna şaşılır, hayret edilir. ki okul 80 sene, 100 sene delale sahralarında dolaşsın. Küfür deryasında boğulsun. Sonra aklını başına alsın, Allah desin. Allah hemen ona cevap verir. Celle Celaluhu Hazretleri. O kadar mütekebbirdir, o kadar da kullarına mütevazıydır. Seve kalketmiş. kalk etmiş. Ne arşi sevmiş ne kürsüyü, ne cennetin ne huri, ne gülmanı. Sevgilisini kullardan seçmiş. Kim o sevgilisi? Habir Uğde Hazreti Muhammed Mustafa. Ona da biz iman etmişiz. Biz de seviyor Allah. Eğer bizi sevmeseydi ona ümmet etmezdi. Bir defa mevkini öğren bil. Allah burada size diye indirilen âmenü hitabıyla hitap eden okuduğum ayet-i kerimede bu Kur'an-ı elimizde bulunan Kur'an-ı celil 100 suhuf 3 büyük kitabın züddesi ve son kitap ondan sonra kitap filan nazil olmaz. Semavi kitap yoktur artık. Ancak o Kur'an'dan alınan nur ile yazılan kitaplar olabilir. İncil, Tevrat, Zebur 100 Kur'an'da cem olmuş. Züktes'i, doğrusu, tarihten masruğunu Kur'an'da cıbrı olmuş, tahriften masuhunu. Çünkü onlar tahrif edilmişler. Kullar bozduğu için, onlar ellerinden kitabı bozukları için, dinlerinde reform yaptıkları için Allah'a din öğretmeye kalkmışlar. Oruç 30 günmüş, demişler ki 40 gün yapalım ama canlı hayvan eti yemeyeleyelim, perist alalım demişler. Allah'a akıl öğretmeye başlamışlar, bazıları. Bazıları Allah'ın oğlu var demişler. Bazı ki Allah'ın karısı var demişler. Oğul olduğumu babası olur, babası olduğumu dedesi olur. Bir alay, estağfurullah ilaç çıkar olur diye Allah'ım havuz Allah şerikten biridir. Birdir o. Birdir. Şeriki naziri yoktur, benzeri yoktur. Bize bizden yakındır. Kimisi demişler ki Üzeri i İblullah. kimi demişler Melek'ten Allah'ın kızları. Hepsi bir yola sapılmışlar. Kitaplarını bozmuşlar. elleriyle yazmışlar. Allah tarafından nazil olduğu halka satmışlar. Az paraları Allah'ın ayetlerini tahlil etmişler, para için, dünya meta için. Çünkü bir adam amelini islah etmedi mi, amelini insan etmedi mi ne kadar zahirde insan olsa hakikaten hayvandır o. kurtulamaz? Hangi hayvanın sıfatıyla sıfatlandıysa, o hayvan sıfatıyla yarın yevmi kıyamette o sıfatla haş olur. Bu olacak mı? Böyle olacaktır. Herkesin içi dışa çıkacak, İçini dışına çıkaracak Allah. Yani zahirlerimiz batına, batınlarımız zahire dönecektir yövmü kıyamette. Yövmü kıyamette, dönüyor, bu dünya başka bir aleme döndüğü gibi bu kainat, insanın da işleri üstünden çıkacaktır. Hesaptan bazı hesap, sonra herkes kendi ameliyle. Mesela kimseye yedirmek istemiyor, bacağınıza arasında kemiği almış, ısırmış kendisi, hiç kimseye bir şey vermiyor. Kelptir o, köpektir. Köpek olarak olmayacak. Nara öyle gidecektir. Bu böyle olacaktır. Köpek bedava halk olmamıştır. Dünya alevinde gözünden gör, ona göre hazırlar. Akrep, yılan, eşek, şu, bu. Ne kadar mahlukat ilahi, insandan gayri ne kadar mahlukati ilahi varsa, onlar her biri insanda bulunan amellerin birer sıfatlarıdır. Canlı olarak Allah halk etmiştir, göresin, ibret alsın diye. Gözünde perden yoksa görürsün, kendini insan edersin. İnsan etmek için de Hazreti Muhammed eczanesinden, Allah Allah. Hazreti Muhammed eczanesinden, Kur'an reçetesiyle ahlakını düzelteceksin. Kıl düzeltmeye gelmedin, huy düzeltmeye geldi? Kıl, kıl düzeltmeyi gayet de kolay. 500 lira verirsin, berbersin. seni adama benzetir. Sakallı sakallı bu yöne falan. 20 bin liraya verirsin, bir elbise giyersin. Insana belirlen elbise yiyler. Terzinin, berberin yaptığı insan olma. Allah'ın istediği gibi insan ol. Seni Allah gece gündüz sabah akşam mağfretine, afuna çağırıyor. İnsanlığa çağırıyor. İnsanlığa davet ediyor. Yalnız namaz da olursan da iş İrfan istiyor Allah. Kamiliyet istiyor, mükemmel olmasını istiyor. İslam, iman, ihsan var. İslam var, iman bir demişler ama değildir. Bazı ilmi öyle yazmışlar, öyle değildir. İslam başkadır, iman başkadır. قَارِتِ الْاَرَابُ آمَنَّا كُلَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكُمْ كُنُوا Allah söylüyor Kur'an'da. Arabi demiş, inandık demiş. Allah diyor ki, şöyle onlara ama ima de İslam oldular diyor. Alnın secde çürüse eğer amelini insan etmedin ise insan değil. Alnın, alnın secde çürüse dilin ise Dizlerin Bizlerin, devenin şeyi gibi nasır tutsa, dizlerin olmaz. İlle irfan lazımdır, insanlık lazımdır. O da Hz. Muhammed'in çizdiği yol, onun ahlakiyle ahlaklanmak, onun gösterdiği yola ayak atmaktır. Evvela taklit, sonra tahkik olur. Taklitsiz tahkika gidemez. Ama ta taklitte kalma, taklit insanların tefekkürünü kaldırır. Düşünceyi kaldırır der, taklit. Maymun gibi olursun sonra. Sırtına ne yakışıyor, ayağına ne yakışıyor, boynuna ne yakışıyor? Anlamalısın bunu. Çünkü çıkar bir şey koy, maymun da giyir nasıl giydin, o olur, taklit yapar. Tefekürü yoktur onu. Sana Allah tefekkür vermiş. Taklit, tekrar ediyorum, tefekkürü kaldırır. Düşünceyi kaldırır. Onun için tefekkür lazımdır. İnsana verilen en büyük nimetlerden bir tanesi tefekkür. Bak. Ayati enfüsiyye var, ayati afakiye var, ayati elfaziye var. Bak hangisine istersen hangisinden anlayabiliyorsun? Kur'an okumasını bilmiyorum dersen, seriyeden Süre'ye kadar, semavata kadar, yerden göğe kadar her şey ayettir. Güneş gökte olduğu gibi Kur'an'da da vardır. Ve şemsi işte güneş. Gökte de var. Kur'an'da ismi yazılmış, kendisi gökte duruyor. Gözünden gör ayete be. İnsana yazmış Allah. Ya el insan diyor, orada eliflam, sinnun falan var. Sen işte insan sensin işte, Benim, sen o, o insan. Bak sema Allah nasıl yüceltmiş, kaldırmış. Nasıl refetmiş, etmiş. Yıldızları nasıl dizmiş semaya. Bak kaç tane, kaç tane biliyor musun böyle dünya var. Yedi kat sema, yedi kat ardı ile, cenneti ile cehennemi ile veriyor ü Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'in yaşta. Kaç tane böyle dünya var? Cenneti ile cehennemi ile yedi kat sema, yedi kat ardı ile, arşı ile kürsüsü ile. Kaç tane biliyor musun? 70.000'den ziyade diyor Peygamberimiz. Her şimdi cenneti, cehennemi var diyor. Sen bir tane mi zannediyorsun? Bak bütün kaç tane daha şimdi güreş menzumesi bulmuşlar ayrıyeten. Kaç tane güneşler, kaç tane aylar var. Allah razı oluyorsun yani. Allah'a ısmarladık diye diye öyle alıştırmışsın dilini. Hiç. Dilinde Allah Allah'a var ama kalbinde ne korkusu var ne sevgisi var. İkisinden birisi bulursun yahu. Güreşmeyen züveleri bulmuşlar şimdi yeni yeni. Bak şimdi hayatı Afakiye. Kur'an okumasını bilmiyor musun? Bak semavata Allah semayı nasıl kaldırmış. Cahil adam tefekkür ederse o da tecelin eder. Biraz <gülüyor> okumak lazım. Okudukça cehlin artar. Okudukça cehilini bilirsen Anlarsan alim olmaya başladın demektir. Eğer okurken ben alim oldum dersen cahilsin. Ben en alim cahil. Bilmediğini başladın mı bilmediğini öğrenmeye? Ha bilmediğini bilmeye başladın mı alimsin? Biliyorum dersen cahilsin. Çünkü her bilenden bir bilen fazla var. Her şeyi bilen burada bulunmuyor. O her yere hazır hazır. Her şey yapabilir o mekanların mekanı, o alim-ül gayb ve şahade, o bize dindirmiş, o bize sevdirmiş, o bize iman tacını koymuş, o bizi Muhammed'ine bende kılmış, o bize Kur'an'ında ya eyvahellezine aminü diye hitap etmiş. iman yakine getir, İslam'ını, imanını. ibadet adam olmaz. Hayvanlar bile, onlara tekalif yoktur ama, vücutlarının her bir zerratı hakkı tesbih eder. Sendere mahsus olan evlatları, eskarları vardır sabahleyin kuşların, diğer hayvanların. Hiç görmedin mi? Güneş doğmadan, yuvuz yuvuz ütüşürler, güneş biter, çıkar çıkmaz, hep şükür ederler. Hep Allah'a ederler Otlar, ağaçlar, çiçekler, hayvanat ayrı ayrı. Hepsi mi? Hepsi. Sabaha karşı yatan yalnız kerptir. Köpek hayvan yeter sabaha karşı. Sabahları dolaşır, tam seher vakti gelir, ibadet zamanı köpek yatar uykuya. Onun vakti bitmiştir. Bek sürme, geceyi bekler, o vakti yeter o. Sen ne yapıyorsun her vaktinde? Uyuyor musun, uyanık mısın? Perde orada oluyor Allah bir perdeyle kainatı örtüyor. Ve ceallelleyle libasen Biri libasen ördüğü perdeyi indiriyor akşamdan. Her taraf simşiyah. Sonra şişliyor onu kandilleriyle, yıldızları ile ediyor. Sonra sabaha karşı her vaktinde o perde kaldırılıyor yukarı doğru. Onunla beraber Hak Teala ile kul arasında 70 bin perde var ki bu perde meselesi çok mühim. Hakka perde olmaz çünkü. Hakka hangi perde örter? Her neye baksa Hakka bakarsın ama göremezsin. Sen göremiyorsun. Göğsüzlere pünhar imiş. Fe elema tübelli fesemme baksan Hakk'ı görüyorsun? Her yerde Hak. Her yerde Hakk'ın kuvveti ve kuvveti ve sana ateştüm ilahiye. Bak senavata nasıl kaldırılmış denizler nasıl? Yıldızlar, ağaçlar Bunlar ayatı afakıya. Bir de ayatı en şey var. Vücudundaki ağzaları düşün kendin. Bak bak gözün, kulağın. Nereye koymuşlar gözünü? Burun altına ağzını koymuşlar. Ağzın burunun üstünde değil. Üzeri böyle düşün. Ellerin, ayakların, miden, dişlerin, kesici dişler, çiğnici dişler. Herhalde böyle bir tesadüf olamaz bunlar böyle şeyler. He? İki göz, iki kulak. Bir gözden bakıyorsun, bir tane görüyorsun, iki gözden bakıyorsun yine bir tane görüyorsun. Halbuki bir gözden bir tane gören, iki gözden iki tane görmesi lazım dedi. Öyle değil mi? Efendim damarında bir de, sen şey anladık ama kim yapmış öyle onu. Bak bir gözden bir tane, iki gene bir tane görüyoruz. Halbuki bir gözden bir gören, iki gözden iki görmesi lazım dedi. Bırak saçılığı. Hep bir. Allah. La ilahe illallah. Onu gösteriyor sana. Vahdeti gösteriyor. Vahdeti gösteriyor. Allah'ın birliğini varlığını gösteriyor. İki, ayati ı el oku, Kur'an'ı oku. Ben bilmiyorum, bildiğini oku. Bildiğini oku. Ne biliyorsun Kur'an'da? Kulvallah biliyorum. Elbet. Haber vereyim mi sana? Bir kulvallah'ı okuyan elli senelik ibadet sevabı verir kendisine. Haberim var mı ondan senin? Hadisle sabitli. Sene değil. 50 sene hamsine seneten diyor Peygamber. 50 senedeki nafile ibadet sevabı verip bir kul vallahi hada kaç tane kudüs soralın o Allah'la arayı irtibadı bağlamak demektir sen mi okuyorsun Zannediyorsun. diyorsun olan kadiy olan Kur'an'ı sen hadis kıl mı okuyorsun zannediyorsun. diyorsun senin dilinden Allah okuyor ezanı mezin okumadı mezinin dilinden hak seni çağırdı cahiliye davet Allah davet etti yani ne işe ya ölüsine amen o Allah bize hitap ediyor şimdik. Ey imadenler, okuduğum ayet-i kerime de, uzatmayalım fazla, çok konuşmakta değil. Bu imanı efendiler yakine getiriniz. Getirmeye çalışalım. İslam var, iman var, bir de ihsan var. Layık olan imanı ihsana getirmektir. Yani şöyle anlatacağım sana ben, sen hakkı görmüyorsun da hakkın seni gördüğünü, her yerde seninle beraber olduğunu, her yaptığını işittiğini, her düşüncenin kalbinden geçen, efkarın dahi bildiğini bildiğini bil. Bu ihsandır bu. İmanın, imanın kemalidir bu. Derecatıdır. İmanın kemali ise Habib-i Huda, Hazreti Muhammed Mustafa'yı, o sevgili peygamberimizi, <gülüyor> Marve burada onun hürmetine oturuyorsun burada. Niye? İstanbul fethedilecek demiş. Senin cetinde kalkmış gelmiş. Resulekâ böyle emret diye İstanbul'u almış. Sen de burada oturuyorsun onun, onun emriyle. Lütuf'te Hanel Kostantaniye demiş. Herhalde Kostantaniye alınacak demiş. Ve nimel emir demiş. Ne kadar güzel komandanları vardır demiş. Bu askerin demiş. Ve nimel ceyiş demiş. Ne kadar güzel askerdir onlar demiş. Senin cettini medetmiş Peygamber. Bizim kumandanlarımızı, şanlı komandanlarımızı medetmiş. Askerlerimizi medetmiş. Kim? Resulü Ekrem. İstanbul herhalde herhalde demiş. İstanbul olacak dememiş. Tehkit koymuş. Lütuf'te Hanel. Her halde İstanbul alınacak demiş. Gelmişler 26 sefer İstanbul'un etrafını çevirmişler. Alamamışlar. Sonra senin senin cettine nasıl olur burası? O gelmiş almış. Allah ona ikram etmiş senin cettine. Bu şerefi sen almışsın. Hepimizin kanı var bunda, hepimizin canı var. Tevhidi bozarsan elinden gider nimet. Haber veriyorum. Efendiler. niye eşkurukum. Beni zikrederseniz ben sizi zikrederim. Le in şekertum, le ezidenle kıl. Şükrederseniz size ziyade kılarım. Bir nimetin yaparsan Allah verir. Almaz elinden seni ziyadeleştirir. Küfan nimet edersen alın elinden. Hayatta birçok Allah sana şanslar vermiştir. Gençler size de verecek. Sakın ise kapılma. Bana bir şey olmadı verme diye. Yaşın küçük. Allah öyle şeyle kapılar açar ki hayret edersin. İş düşünmediğin, bilmediğin kapılar senin önüne açılabilir. Fakat bunların kader kıymetini bilmeliz. Bunların kader kıymetini bilmezsen elinden gelir geçer, yağmur yedir. Yağar, akar gider. Tutacaksın. Unutma bunları. Ve nimetlerin şükrü yerine getireceksin. Mesela birkaç tane şükür nedir şükür diye bana sorarsan, senin bileceğin şükrü mesela tarif edeyim. Bazınızı tebrik ederim. Beri kılarım yani. Bir nimetten sonra şükür Yarabbi demek zikirdir bu Allah'a, güzel bir şeydir. Ama asıl şükrü fiyen göstereceğiz. Güzelliğin şükrü nedir? Güzel bir delikanlının, güzel bir delikanlının, güzel bir kızın, güzelliğini Allah'a şükür nedir bak. İffet, rız namusunu muhafaza etmektir. İffet, rız namusunu muhafaza etmezse o şükretmiş olmaz Allah'a. Her ne kadar şükür yarabbi desene. Acaba anlatabildim mi? Bir adam milyoner olsa, milyarder olsa şimdi zamanımızda milyonun kıymeti yok, milyarder olsa şükür yarabbi demekle Sofradan sonra yemeği yedikten sonra yağla beni doyurdun. Açlara doyur dese. Kimseye bir şey vermese bu adam Allah'a şükretmiş olmaz. Efendim yüz bin defa tesbih elini alıyor, şükür yağla ya pişiriyor. Hiçbir şükrün kıymeti yoktur. Ancak vemin mariz ona Allah mercî kıldır rızıklarından halka yedirirse, verirse Allah'a şükretmiş olur. Vücudun sıhhatin şükrü nedir? Oruç tutarsa Ramazan'a şeriet geldiği vakitte Vücudunun şükrünü Allah'a ifade etmiş olur. Yoksa da illa orucu yerse, şükür dese şükretmiş olmaz. Acaba anlatabildim mi yavrum, kardeşlerim? Genayir Namaz kılmıyor, vücudu sağlamadığının şükür yarabbidir. Bu şükür olmaz. Mutlaka Cenab-ı Hakk'a kıyam huzurunda. Ama ne zevkli şeydir o. Allah ne kadar o kadar ibadet ediyor ki Cenab-ı Hak. Kulun bana kıyam etti. Kulun bana etti. Kulum bana seyreti diye. Ne kadar ibadet yapıyor, buna Ne büyük bir şeref. E ve o kibirli burnumuz yok mu? O kibirli burnumuzu yere sürmek lazım. Ve nereden geldiğimizi ve nereye geldiğimizi ve niçin geldiğimizi bilmek lazım. Nereden geldik? İki kısımız. Şimdi söylemeliyim, geçemeyeceğiz artık. Sorak mıyım? İki bölüm vücudumuz. Vücut kısmı turabi, ruh kısmı arşidir insanları. Çorab olan kişi binektir, hayvandır. Aştan gelen arşı olan kısım onun üzerinde bindirilmiştir. Ruh yani. İbadet ve taatlarda şükür Cenab-ı Hakk'a, vücuden medenen Cenab-ı Hakk'a allah Teala'ya şükür, <gülüyor> secde ve rükû etmektir. Ve Cenab-ı Hak ibahar eder kulunun secdesiyle. Neyse geçiyoruz. Evet efendiler, şükürler böyle olacak. Ha, yine Cenab-ı Hak vaat ediyor. Nerede biliyor musun? İnten surullah yansurukûn. Tercümesini yapacağız. acayip bir tercüme. Fakat bu böyle yaptığımız tercüme gibi değil. İntensif şart koşuyor. Allah'a yardım ederseniz, Allah mühtaç değil ki. Allah size yardım eder. O demek değil. Hak yolunda bulunursanız, Allah'ın dininde bulunursanız, Allah'ı olursanız, o vakit size işte yardımcı olur ve ayaklarınız sabit olur. Vahdeti birliği bozma. Elinden bu nimet gelecek, oraya gidiyoruz dersimizi. Elinden nimet gider sonra. Kafir gelir, sana Allah dedirmez, seni zikrullah'tan men eder, senin iktat ırzını ayakaltı eder. Bak Rumeli gitti elimizden. 500 sene, bir şey değiliz. İstanbul 530 sene bizim de Daha Daire var. İspanya 8 sene Müslümanların elinde kaldı. İbretle söylüyorum size bunları. İspanya, 800 sene Müslümanların elinde kaldı. İspanya, İspanya. 800 sene sonra geldiler, oradan ayır kökü söker gibi söktüler, hepsini kestiler, attılar. Bir kısmı Hristiyan olduğu halde gene kestiler. Dediler, Hristiyan olduğunuzu değil mi siz yıkacağız? Ruhlarınızı temizlediğinde can edeceksiniz diye yaptılar. Hatta bir zamanlar yüz göz yıkımayı da yasak ettiler. Hapız alır Müslümanlar yine tekrardan gizli olarak diye. 800 sene sonra. Düşman uyumaz. Vahdeti, tevhidi bozarsa. Birbirine adı düşman olursan Allah'ı haşfetmiş olmazsın. İşte Hz. Muhammed seni buraya getirmiş bu nimete girdin sen. Burada oturan Resul-i Ekrem'in örmetine oturuyorsun. O göstermiş burayı. Ama bu nimetin şükürünü yerine getirmezsen korkulur. Varlığımızla birliğimizi beraber çalışacağız. Birbirimizi seveceğiz. Öyle ufak tefek intikamlar, mintika bundan katıl atılacak Müslümanlar cins, renk bakmadan her türlü bir kardeşidir. Allah ilan etmiş. İnne Bütün müminler kardeş diyor Allah diye bağ. Sen bu evradısın, hem din kardeşin, hem vatan kardeşin, hem din kardeşin. Dargınlıklar kaldırılacak. Böyle şükür yapacağız Allah'a. Yoksa değiller bak bir şey söyleyeyim sana. Hiç dostumuz yok. Maalesef İslam değerlerine dostunuz yok. Maalesef diyorum bunu. Girecek yerimiz yok bundan sonra. Rumeli bozulmuş, buraya gelmiş. Kırım bozulmuş, buraya kaçmışız. He, Macar bozulmuş, buraya kaçmışız. Yolustavya bozulmuş, buraya kaçmışız. Yanan bozulmuş, buraya kaçmışız. Bulgar bozulmuş, buraya, Arnavut bozulmuş, buraya kaçmışız. Buraya gelmişiz falan filan. Bundan sonra gidecek yerimizde yok. Ana vatana dönmüşüz Anadolu'ya. Onun da şimdi efendim söyleyeyim, isimlerini değiştiriyorlar falan. Nair baba ne olma derken efendime söyleyeyim, vatanamız bir yer kalmış böyle. Erzurum'da, Edirne. Ezan okunduğu vakitte bir adama ya, duyuluyor yani. Vaktiye duyulmazdı. Hii Bahru Umman'dan, da Bahri Atlas'a kadar ve aynı zamanda hem Akdeniz hem Karadeniz bizim gölümüz halindeydi. Bizim elimizdeydi. Neden? Çünkü vaktiyle nimetlere şükrediyoruz. Şükretmesini biliyorduk. Şimdilik secdegahımızı bilmiyoruz. Namaz kılan secdegahı... Darılmasınlar bana darılmayın. Secdegahımızı bilmiyoruz. Namaz kılıyoruz ama kılanlarımız yani. Secdegahını bilmiyor. Nereye secdettiğini bilmiyor. Ama efendim nasıl Allah'a secdediyoruz? Yok yok. Birçokları Kâbe'nin duvarına secde ediyor, birçokları caminin mihrabına, birçokları imamın arkasına. Allah'a secden pek az. Acı biraz konuştuğumuz söz ama beni affedin, sizi, ben bundan beri kılarım bu sözlerden. Beli kılıyorum sizi, yani böyle. Onun için uyanmamız lazım. Adalet, düşmanlık, onun sakalı var, bunun bu iyi yok, onun sakalı var, yönteki dolanıyor dersek, bu tevhid bozulur ve birbirimize adavetimiz artar. Ufak şeylerden şeytan aramıza vesife koyar, birbirimizi boğarız. Allah mağaza kafirle bile beraber onlar oldu. Allah gördüğünüz gördünüz bunları diyor. Gözümüze gördük bunları işittik gördük gözlerimizde. Allah mağaza Onun için Cenab-ı Hakk'ın verdiğiniz itleri şükredeceğiz. Allah'a zikredeceğiz. Hiçbir yerde, hiçbir zaman hiçbir etende Allah'a unutmayacağız. Yani zin'a memtakullaha. İki şey var. Birisi hak korkusu, İslam tanıtmıştık. Birisi ölüm. Bir adam iki şeyi kaldırdı mı kalbinden? O adam bir vahşi canavar gibidir. Önüne gelene. Salar, arkaya yerini tefer. Menfaat-ı şahsiyesine her şeyi verebilir. Onun menfaat-ı şahsiyesi vardır. Düşünmez o, yetim kalacakmış, dul kalacakmış, sürünecekmiş, ip ve kalacakmış, onu düşünmez o. O ancak onun iki deliği vardır. Biri helası, birisi yemek salonu. Başka bir yere, ikisinden başkasına hizmet etmez. Anlıyorsun ne demek istediği <gülüyor> mi? kulla, Hak korkusu. Bu korku da iki türlüdür. Birisi Allah'ın azabından korkmak. Cehenneme kadarı beni... Beni kireççilere vurur, ateşten tabutlara kabar, cehenneme döndüre yakardı. Döndüre bir kısmı da Allah'a sever, Rabbim bana kulum demese benim halim nice olur der. Bunlar da aşıklar. Allah'ın muhabbetinden durulursak, Allah bize kulum demese bizim halim nice olur der. Hani fakir kısa garantim bitiriyoruz, uzattık lafı sizlere. <gülüyor> Dayı maneter memuru ama pek tatlı bir ihtiyar olur. Aklıma geldi şeyi verelim size. Dersimizin zaten kompümesi budur, Aklınızda kalacak. Hazreti Musa buraya giderken demiş ki Ya Musa Allah'a sor, Allah beni seviyor mu? Demiş. Hazreti Musa da vardı bak Tura. cenab bak demiş, birbiri kelamdan sonra, Ya Musa, bir kulum sana bir evanet verdi, niye söylemedin? Demiş, Ya Rabbi sen her şeyi ben sensin. ben utandım demiş bunu söylemeye Ya Rabbi. Sana gizli bir şey yok ki demiş. Ha, o kuluma söyle, o kuluma söyle. Ne kadar ibadet etse de, ne yapsarsa yapsın, onu cehenneme koyacağım. Böyle söyle kendisi. Musa peygamber gelmiş, o zaten. Ne oldu Ya Musa, önüne çıkmış. Hak Teala buyurdu ki, o kuluma söyle. Ama altını söyleme demiş. Bana kulum dedim Allah? Dedi. İster cehennemine koysun, ister cennetine koysun. Ama bana kulum desin, demiş. Kafi benim için. Çok zarif bir kıssa. Anlayan için. bir şey yok. Ama şimdi bir korku var ki Allah korkusu. Hak beni sevmezse, Allah bana darılırsa. Cennetine koysa beni, benim için nar olur orası. Onun cemalini göremezsek. Onun ittifatına eremezsek. O bize çok iltifat edecekler, zennat-ı burada ettiği gibi, burdakilerin farkında değiliz. Öyle iltifatı var ki, denizde balık sudan haberi olmadığı gibi Allah'ın iltifat içinde yüzüyoruz, farkında değiliz. Hürriyetimiz var, sıhatımız var, imanımız var, paramız var, karnımız aç değil, kiracıyız ama hiç olmaz, sokacak yerimiz var. Bir de evi olmayanlar var, hiç doğada kalmış. Evi var, parası da var, hastalığı da var, kanser, yutak ve büyüdümsün, öylesi de var, değil mi? Ters tarafa şimdi, böyle. İltifatına bani çok. Ey müminler, ibadet ve taatınıza devam ediniz ve ihlasıyla yapınız ve imanınızı yakına getiriniz. Yani her hususta, her yerde, her zamanda, her mekanda sen Hakk'ı görmesen de Hak Teala'nın kudretini gör. Her şeyde Allah'ın kudreti vardır ve Hakk'ın senin bildiğini ve gördüğünü hiç hatırından çıkarma. İnşallah ayette uz uzun bir mana verecektik ama vakit dolduğu için hepinizi geç bıraktım. Burada kesiyorum kutbeyi. Allah cümlemizi, cümle ümmeti Muhammed'i, bütün insanlığı, har felaketinden, harp belasından konuşun. Bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Bize hidayet etsin. Allah'a lirâhu aleyhi ve sellemle ihtimalle